namaza yeni başladık dedi izleyicimiz. Fatiha, İhlas, Kevser gibi surelerle evet e, idare etmeye çalışıyoruz. Acaba kabul oluyor mu dedi. Ne o? Ne güzel oluyor. Gayet güzel. Ne kadar ezberiniz varsa o kadar okuyacaksınız. İhlas ve e, Kevser diyelim. Gayet e, güzel sureler, kısa sureler. Hı -hı. Onları tekrar tekrar okumanızda bir sakınca yok ama ezberleyebilirseniz biraz sayıyı artırmaya gayret edin.